Eşşaire mezhebi. Birinci nazariye Hüsün Kubuh meselesiyle ilgili görüşleri veriyor. Birinci nazariye Hüsün emrin mucibidir. Sabiri ahar ile Şari'in Şari'in emri Hüsnü icab-i der. Hüsün emr ile sabittir. Emri şari'yi vürud etmeden evvel Hüsün yoktur. Ancak emir vürud etmekle memurun bih Hüsün olmuştur. Şimdi buraya kadar söylenenleri aşağı yukarı anladınız ama son cümlede şari hüküm koyuş, şeriat koyuş, Allah yani. Tamam mı? Şari'in emri onun bir şeyi yapın ya da tersi nehli bir şeyi yapmayın demesidir. Şari'in emri hüsn, güzeldir, iyidir. Ve o şari'in emri olmadan eşarilere göre güzel olmaz. Güzel bilinmez. Emir yürud etmekle memurun bir hüsn olmuştur. Yani çari bir hususta emir vermişse emrettiği şey güzel olmuştur artık. Emir, em, emri mucip, yani yapılması gereken emir, ismi fail sigasıyla hüsn-ü mucip, ismi mef'ul sigasıyladır. Yani emredilen şey ismi fail. E, e, ismi fail bir işi yapan demektir. İsmi meful de yapılan hüsn ise yapılan şeydir bir şey emrolunduğundan dolayı hüsn olmuştur yani bir şeyi şari emretmişse o güzel olmuştur akıl hüsnü idrak edeme. eşarilere göre akıl güzeli iyiyi bilemez binaenaleyh hüsn şeridir yoksa akli değildir Güzelliği şeriat belirler akıl değil eşarilerin birinci teorisi bu Peki neye dayanarak bunu söylüyorlar? Delili, yani bu husustaki delilleri. Bir, efal yani fiiller, hadd zatında mütesavidir, eşittir. Hüsün ve hubuh ile muttasıf olamaz. Yani iyi ya da kötü diye vasıflandırılamaz. Bu da iki veç ile sabit olur, bu da iki şekilde gerçekleşir düşün ve bu Ben öyle bahsedeyim aslında gidiyor olması lazım. İnşallah daha öncekileri kaydetmişler. Orada da. Ya buradan devam edelim. He? Karabekon'da yasak. adamlara kelam yapmak yasaklanınca usul yazmışlar. Kelamiyi felsefi tartışmaları usule sokmuşlar. Biz bununla ilgili bir makale okuyorduk galiba. Hangi makale? Yok bu bu cumartesi şeyde okuyacağımız makale. <Gülüyor> ha ne? Usulü bakın kökeni makalesi. <Gülüyor> Onu dinleyin o zaman orada geçmişti değil mi? Evet şimdi ikincisi ap yani kul faili muhtardır. Kendi işlerini seçen kimsedir. Çünkü faile gayri muhtara yani kendi işlerini seçemeyen kimseye teklif caiz değildir. Yani kendi işlerini seçimde bulunamayan kimsenin mükellefiyeti olmaz. Abdin fiilinde Cenab-ı Hakk'ın dahli yoktur. Kulun fiillerinde Allah'ın müdahalesi yoktur. Fiili mübah kılan da, haram kılan da, aptır. Doğru okuduk değil mi? Fiili mübah kılan da, haram kılan da, aptır. Yani bir fiilin haram veya mübah olmasını sağlayan kuldur. Bu mutezbenin görüşü. Köşeli parantezde şöyle bir açıklama yapmış son iki cümle usulü ehli sünnete mugayirdir. Köşede parantezi kapatmış. Yani bu son iki cümle ehl sünnetin asıllarına dayanaklarına aykırıdır. Muhtezir'in ehl sünnetten ayrıldığı nokta burası. Artık efal zatından veya sıfatından naşi hüsün veya kabih olur. Artık fiiller kendisinden dolayı ya iyi veya kötü olur. Köşeli parantezde bu cümleyi açıklıyor. Yani zat Zat-ı fiil, fiilin kendisi bir haysiyette bulunur ki, fiilin kendisi bir eylemde bulunur ki, fiili işleyen, memduh, o fiili yapan övülür ve müsab, sevabı hak eder veya mezmum, kötülenir ve muakip veya cezayı hak eden olur. Yakut fiilin bir sıfatı bulunur ki, yani o fiilde bir sıfat vardır ki, Fiili işleyen ondan dolayı memduh ve müsab, o fiili işleyen ondan dolayı ölülür ve sevabı hak eder veya mezmum ve muakip olur veya e, zemmedilir, kötülenir ve cezayı hak eder. Köşeli parantez bitti burada. Bunun bir kısmı zaruridir, bunun bir kısmı zorunludur. Yine yazar köşeli parantezde bunu açıklıyor. Tertibi mukaddimata hacet olmaksızın Bilbedahe sabit olur. Yani herhangi bir öncülleri sıralamaya gerek olmasın apaçık olarak ortadadır. Beda, Bilbedahe apaçık demektir. Hem doğru ve hem nafi olan bir şeyin hüsnü, hem doğru hem de faydalı olan bir şeyin güzel olması, hem yalan ve hem de muzır olan bir şeyin kubbu, hem, e, hem uydurma, hem de zararlı olan bir şeyin kötü olması gibi. Ve bir kısmı nazaridir, bir kısmı teorik olarak vardır. Köşeli parantezde bunu açıklıyor yazar. Tertibi mukaddimata tevakkuf ederek kes ve istidlal tarihiyle sabit olur. Yani daha önce öncüllerin sıralanmasına bağlı olarak kazanılması ve delillendirmesi yoluyla gerçekleşir ancak. Dolayısıyla yalan fakat nafi olan bir şeyin hüsnü aslında yalan, doğru olmayan fakat faydalı olan bir şeyin güzelliği, doğru fakat muzır olan bir şeyin kopu doğru olmakla beraber zararlı olan bir şeyin kötülüğü gibi. Ve bir kısmı ancak şer ile idrak olunur. Bunların bir kısmı da şeriatla bilinir. Akıl iplidaen ondaki hüsnü idrak edemez. Akıl başlangıçta ondaki güzelliği bilemez. Ee, ahiri yevmi Ramazan'daki salmın hüsnü, Ramazan'ın son günündeki orucun güzelliği ve ol yevm ol e, evveli yevmi şevvaldeki salmın kupu ve şevval ayının birinci gündeki oruç tutulan orucun kötülüğü gibi ki akıl bu hüsn ve kuphu hü idrake bir yol bulamaz. Yani niçin Ramazan'ın son gününde tuttuğun oruç güzel de Şevvalin ilk gününde tuttuğun oruç kötü, akıl bunu bilemez. Bunu ne bildirir? Şeriat bildirir. İşte bu gibi mevazide şer varit olunca onun hüsün ve kubuhu zatisini keşfeder. İşte bu gibi konularda şeriat varit olunca akıl onun iyi ve kötülüğünü anlamış, keşfetmiş olur. Üçüncü delilleri mutezlenin. İn enzer kavmuke min en an ya'tiyhim azabun aleem Onlara acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar. Ayet e, yazmış. Naz mı celali mucibince bu ayeti gerince nezir kelimeden evvel halka hujjeti iman lazımdır. Yok yanlış okuduk. Nezir gelmeden evvel yani uyarı gelmeden önce halka, insanlara hücceti iman lazımdır. İman etmeleri için bir hüccet gerekir. Eğer halka hücceti iman lazım gelmeyeydi, eğer iman etmeleri için bir hüccet gerekmeseydi, nezir gelmeden evvel nüzulü azaptan emin olur. Yani korkutucu gelmeden önce azabın meydana gelmesinden güvende olurlar. Nüzulü azap ile tahvif olunmaz idi. Dolayısıyla azap gelmesiyle korkutulmaz idi. Delil. Artık nezir gelmeden evvel nuzulü azap ile tahvif olunması yani artık korkutucu gelmeden evvel azabın gelmesiyle korkutulması halka hücceti imanın lazım olduğuna delalet ediyor. İnsanlara, halka iman için gerekli delillerin bulunması gerektiğine delil, delalet ediyor. Cenab-ı Hak da Resul-i olun olunmasa bile peygamber, Allah da peygamber göndermese bile mahzan sadece terk-i tevhidlerinden naşit sadece Allah'ın varlığını birliğine imanı terk etmelerinden yani tevhid inancından dönmelerinden dolayı onları tazip ediyor. Onları Cezalandırıyor. Elçi gelmese bile Allah'ın varlığını, birliğini terk etmişlerse azabı hak ediyorlar. Kema e, fit tevilat ta yazıldığı gibi. Bu herhalde maturidinin tevilatı Kur'an'dı. li ilmil hüda ebu mansur el maturidi. Evet. ebu mansur el ilmil hüda bu ebu mansur el maturidinin sıfatı Ebu Mansur el-Matur'un tevilatta da bu şekilde geçiyor. Şimdi köşeli parantez de bu yukarıdaki yazdığını açıklıyor. Nezir, Münzir manasındadır. Nezir korkutucu demektir, Münzir de korkutucu demektir. Nezir, Münzir manasındadır dedi. Münzir, inzar'dan ismi fail olup, Münzir, inzar kelimesinden türetilmiş, işi yapan anlamına gelen bir isim olup, korkutucu demektir. Nezir'in cem'i, nun'un ve zal'l'in zammıyla nüzür gelir. Nezir kelimesini nüzür biçimde okusanız o çoğul olur. Nezir, cani bir ilahiden ibada meb'ûs olan enbiyâya, Nezir diye Allah tarafından insanlara gönderilen peygamberlere ve hasaten ve bilhassa özellikle Nebiye yihişanımız efendimiz Hazretlerine, Peygamber Efendimiz Hazretlerine ıtlak olunur. Yani kullanılır. Onun için nezir derler. Ve ca'akum neziru ey ey er resulü. Yani nezir geldi yani elçi geldi. İna Erselnake şahiden ve 5 ve Nezira biz seni şahit müjdeleci ve korkutucu Nezir olarak gönderdik muhakkık hanefiyye Hanefiye meül de mutezile ile beraber yani emredilen şeyin emrin emredilen şeye delalet etmesi görüşünde hanefilerle mu hanefilerle mutezile gibi düşünmektedir fakat delilleri ayrı olabilir. Fakat onların bu husustaki delilleri farklıdır. Mu'tezlerin ikinci nazariyesi, ikinci nazariye, hüsün ve kubuhta hakim akıldır. Eşariler ne demişti? Hüsün ve kubuhta hakim şerdir demişti. Şimdi mu'tezler ne diyor? Akıldır. Yani eşaret, şeriat gelmeden iyi-kötüyü bilemeyiz dedi. Bu de akıl olduktan sonra iyi-kötüyü biliriz Şer varit olmasa bile, yani şer olmasa bile, akıl efalin küllisinde şeran va, e, vacipte memuriyet, hürmette memnuniyet iktiza eder. Şeriat olmasa bile akıl bütün fiillerde, yapılan, vacip olan, zorunlu olanların emrolunduğunu, haram olanlarla yasaklandığını anlar, bilir. Tabiri ahar ile, diğer bir tabirle, akıl bir şeyin hüsün ve kubuhunu iddiaf ettiği gibi, akıl bir şeyin iyi veya kötü olduğunu anladığı gibi, bir şeyi vacip veya haramda kılar. Bir şeyin yapılmasını vacip veya yapılmamasını eee yapılmasını vacip veya haramda kılabilir. Köşede parantezde bu cümleyi açıklıyor şimdi yazar. 30 sayfada, değil mi? İkinci nazariye, birinci nazariyenin fer'i değildir. İkinci nazariye, birinci nazariye de farklı bir şeydir. Onunla bağlantılı değildir. Aralarında zaruret yoktur. Bir bağlantı ilişkisi yok. Nitekim muhakkıhine hanefiye hanefi muhakkikleri hanefi e, fakirlerinin ilimde derinleşmiş olanlar bunlara muhakkik denir. Birinci nazariyeyi kabul ettikleri halde birinci teoriyi kabul ettikleri halde bu ikinci nazariyeyi kabul etmiyorlar. Bunu onaylamıyorlar. Burada eşariye ile beraber oluyorlar. Bu hususta eşarilerinin görüşlerine rücu ediyorlar. Bu nazariye evet. usulü mutezile üzeredir. Mutezilerin dayanakları üzerine bu nazariye ortaya çıkmıştır. Usulü ehli sünnet ile kabili tevfik değildir. Ehli sünnetin yöntemlerinden uyuşturulabilir, anlaştırılabilir değildir. Muhakkakıyla Hanefiye'nin kabul etmemelerinin veçi budur. Yani dolayısıyla Hanefi uzmanlarının bunu kabul etmemelerinin sebebi budur. Peki bu ikinci Nazariye'nin delili nedir? Bir,